Euzü billahi min şururi anfusine ve min seyyati amalina Men yehdi illahu felamud illa lehu ve men yuzzil felaha diye lehu Eşhedü en la ilaha illallah Ahlehu la şerike lehu eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü ve mebaed Evet konumuz Konumuz bidat idi Ve bu konuda Geçen hafta evet, Bundan önceki dersimizde Allah Resulatü Vesselam'in ismi anıldığı zaman, özellikle ezan esnasında Aleyhisselatü izni e, ismi anıldığı zaman e, her iki elin baş parmaklarını öperek kaşlarına ne yapıyorlar? sürüyorlar. Ve demiştik ki bu kesinlikle bidattır. Kur'an'dan, sünnetten, ashaftan hiçbir delili yoktur. Ve bunu Şafiiler de yapıyor, Hanefiler de, yani bazı Şafiiler yapıyor, bazı Hanefiler de bunu yapıyorlar ezan okunduğu zaman, Allah Aleyhisselatü Vesselam'in ismi anıldığı zaman böyle baş iki baş parmaklarını şöyle öpüyorlar ondan sonra şöyle kaşlarını kaşlarını mezh ediyorlar ve Vesselam'e salavat getiriyorlar. Ve <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam İslam ümmetine ezan okunduğu zaman nasıl yapacaklarını gayet güzel bir şekilde sünenler beyan etti. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ezan okuduğu zaman okunduğu zaman Muezzinin söylediği gibi söylerse diyor tamam mı ondan sonra ezan bittikten sonra işte e, bazı dualar var mesela Ali aleyhissalatü vesselam diyor ki ilk önce aleyhissalatü vesselam'a salatü vesselam getirilir Allahümme salli aleyhissalatü vesselam Muhammed'in en azı ve yotta Allahümme salli Allahümme barik Ondan sonra radıyetü billahi rabbahu bilislami dine Ondan sonra Allahümme Rabbi adi iddaatü btahamme ila akhiri Bunu yaptığı zaman tamam mı e, Bütün geçmiş münahlara affolunur ve burada Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığı zaman yok, parmaklarınızı öpüp de kaşlarınızı süreceksiniz diye bir söz yoktur. Ne Ebu Hanife'nin mezhebinde, ne de İmam Şafii'nin mezhebinde, ne de İmam Ahmed bin Hanbelin, ne de İmam Malik. Peki bu nereden geldi? Bu hepsi cahil insanlar tarafından veyahut da cahil hocalar tarafından Maalesef al ister onlardan ister bunlardan olsun, ne yapmışlar? Buraya giriştirmişler yani. E, mezhep kitaplarının karıştırıldığı zaman böyle bir şey yoktur. E, yani alimler böyle şöyle, böyle bir şey söylememişler. Nereden getirdiler? Bu? Bunlar hepsi ithal edilmiş. Ve <gülüyor> bazıları da biliyorsunuz e, dua yapıldığı zaman duanın adabından ellerin kaldırmasıdır. Ve ellerin kaldırılmasından sonra veya duanın bitmesinden sonra bir dikkat ediyorsanız şahıslar ne yapıyorlar? Ellerini yüzlerine sürüyorlar. Ve tabii ki bunun da aslı yoktur. Ve bunlar bazı zayıf ve uyduruk hadislere dayanarak maalesef şiddet duanın bitiminden sonra elleri yüzlerine, sakallarına ne yapıyorlar? Sürüyorlar. وَبُرْضَيَا دُوَيْا مَزْحُ الُهَجْهِ عِنْدَى سَمَعْ اِسْمِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّمْ قِيَاسًا عَلَمَا تَقَرَّرْ فِي الدُّعَا Ey ne yapmışlar bunlar bazı şahıslar siz bunu nereden getirdiniz? Yani iki parmağın öpülüp takaşlara süleceğini dair bunu nereden getirdiniz? Hangi hadisten, hangi sünnetten, hangi gibisinden Diyorlar ki burada biz kıyas yaptık. Hangi kıyas nasıl? İşte duanın bitiminde eller yüze sürüldüğünden dolayı burada da ne yapıyoruz Kıyaf yapıyoruz. Peki aslan duanın bitiminden sonra bu yüze sürülen ellerin sünnete bir değeri yok veyahut da bir aslı yoktur. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabı, tabiîn, ve diğer büyük alimler hiç birisi duanın bitiminden sonra tamam mı? Ellerini kaldırıp da yüzüne sürmüyordu. Peki o zaman nasıl olur da siz fasit bir nas veyahut da bir delil üzerinde kıyas yapıyorsunuz. Hani nas sahih olursa icabında yani bu konuda bazı haklar verilebilirdi. Ama bu verdikleri delil kesinlikle nedir? Doğru değildir. <tüktülüyor> <gülüyor> وَهَذَا بِدُونَ بِدٌ بِدُونَ شَكِّن diyor. مِنَ الْبِدَعِ Bu şekhüs süphesiz diyor. Bu da bidatlarındadır. Ve burada meshhu'l vechh konusunda bir hadis var. İmamı Ebu Davud'un sünnende geçiyor. Ve hadis alimleri bil ittifak bu hadis zayıftır diyorlar. Hadis şöyle geçiyor. Hadisin başlangıcı doğrudur ama sonu ek yapılmış. Ve buna alimler diyor hadis uleması diyorlar ki buna yani ziyade deniliyor. hadi ziyadetun şadda. diyorlar. Ey hadis. Hadis şu Diyor ki, ve biliyorsunuz alimler yine hadis üleması, bil ittifak. Zahif hadis geçtiği zaman kala Resulullah denilmesi caiz değildir. Eğer zayıf hadisin sunulacağı zaman kala Resulullah denilmeyecekse, mevdu'u mov, yani uyduruk hadiste kesinlikle kesinlikle söylenmemesi lazım. Onun için alimler diyorlar ki, zayıf hadis geldiği zaman kala Resulullah değil, işte bir hadiste veyahut da şöyle rivayet ediliyor. Tamam mı? Ama kala Resulullah demek doğru değildir zayıf hadislerden için. Çünkü bu hadisin ve Sem'in yüzde yüz onun sözü olup olmadığı belli olmadığından dolayı sen nasıl diyorsun ki kala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Dolayısıyla buradaki ziyade diyor ki selullaha bibutuni ekuffikum Tamam mı? ve la tes'eluhu bi zuhuriha Bu cüz'iyet bu sahihtir. Ancak ondan sonra ek yapılmış. Diyor ki, فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَمْسَحُوا بِهَا وَجُوهِكُونَ Tamam mı? Yani siz Allah'tan bize bir şey isteyeceğiniz zaman avuçlarınızı açarak Allah'tan isteyiniz. Böyle ellerinizin ellerinizin sır sırtıyla ne yapmayınız? Allah'tan bir şey istemeyin. Veyahut da dua yapmayınız. Ve biliyorsunuz Türkiye'mizde Birçok Müslüman Hanefilerden ve Şafiilerden özellikle fecir namazı ve akşam namazından sonra hani diyorlar ya Allahu mecirni minen nar. <gülüyor> Allahu mecirni onlar <gülüyor> geldiği zaman şöyle yapıyorlar. Ellerini <gülüyor> şöyle yapıyorlar. Amca <gülüyor> dedi. Burada namazda fecir namazında ve akşam namazlarında selamdan sonra dualar yapıyorlar. Diyorlar ki Allahu mecirni me minan Onlar sözde yani 7 defa Allahu mecirni me minan diye söylüyorlar. Bu Allahu mecirni me minan dedikleri zaman şöyle yapıyor ellerini. Avuçlar aşağıya doğru, elin sırtı yukarıya doğru. Tamam mı? Tabii ki bu bunun aslı yoktur. Ve burada Enes va diyor ki: "Selullah bi butuni akufikum." Akf Ek budur. Ey avuçlarınızın içiyle Allah'tan isteyecekseniz Allah'tan isteyiniz. Yani dua yapınız. Tamam mı? tesaluhu bi بِذُهُورِهَا Ey ellerin sırtıyla diyor bu şekilde yaparak Allah'tan bir şeyler istemeyiniz veyahut dua etmeyiniz. Hemen arkasında dua bittikten sonra Rabbi buna ek olarak ne yapılmış? فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَمْسَحُوا biha وُجُوهِكُمْ Tamam mı? Yani duadan bittikten sonra veya da duayı bitirdikten sonra ne yapınız? Ellerinizi yüzünüze sürünüz. Ve burada alimler diyorlar ki bu ziyade ey feize faragdum cümlesi bu kesinlikle Ali vesselam'ın sözünden değil bu rivayetten sonra veya da bu hadisi ee, yazan kişine yapmış parantez açmaksızın bu cümle hadisdenmiş gibi kabul edilmiş. Ve hadis uleması rahimahullah e, hadisleri elekten geçirirken bu cümlenin aleyhissalatü vesselam'ın sözü olmadığını ne yapıyor? Fark ediyorlar ve ayırt ediyorlar. Ve burada bu hadisinde suneni Ebu Davut'te İmam Elbani rahimahullah diyor ki bu hadis diyor yani bu cümle bu fazla olan cümle diyor bu uyduruktur diyor. Yani zayıf değil. Uyduruk yani uydurulmuş. Ama birinci birinci cümle o nedir? O doğrudur. Ve burada diyor ki ve huwa zayıfun cidden. قال عنه ابو حاتم والبخاري منكر الْحَدِثِ. Tamam mı? İmam Buhari rahimeullah ondan sonra Ebû bu diyorlar ki bu cümle kesinlikle nedir? munkadır. Ve قال bu cümle kesinlikle terk edilmiş yani sözden değildir. Ve قال أحمد şey" bu cümle hadisle hiçbir alakası yoktur. Ve قال عنه ابن حبان يروي bu rivayeti yapan kişi. O zaman dikkat ediyorsanız ellerin yüze sürülmesi konusunda uyduruk ise tamam mı? Uyduruk şey üzerinden nasıl kıyas yapıp da baş parmakları öpüp kaşlara sürülüyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığı zaman. O zaman duanın bitiminden sonra elleri yüze sürmek sünnet olmadığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın adı ve özellikle ezan esnasında anıldığı zaman baş parmakları, iki elin baş parmakları Baş parmaklarını örüp öpüp e, kaşlara sürmek kesinlikle sünnetten değil, bel bir Diğer bir rivayette diyor ki, "Fayda farag tum, famsahu biha bi wujuhukum zaidatun ziyadatan diyor. Bu cümle diyor, fazla bir cümledir. <gülüyor> Ay hadis hadisten hadise ek yapılmış, hadisten değildir ve bu ziyade diyor, bu fazlalık, tamam mı nedir? bun kar bir cümledir. <coughs> İle'seltumullah fes'alehu bi butuni akuffikum ve la tesaluhu bi zuhurha bu hadis sahihtir. Yani bu cümle sahihtir. Tamam mı? Ama son cümle femsahu biha wujuhukum bu kesinlikle nedir hadisten değildir. Ve Ali sattü'nun söylediği bir hadis değil ve hadisler diyorlar ki bu uyduruk bir cümledir. Tamam mı? O zaman bu cümle uyduruksa uyduruk cümleye kıyas yaparak baş parmakları öpüp kaşlara sürmek kesinlikle caiz değildir. Ve büyük bir bidaattır. <gülüyor> <gülüyor> Ve İmam İmam Abdüsselam Rahimahullah Şafii alimlerinden birisi diyor ki Fekale La yemsehu vecehu illa cahilun. Tamam mı? İster baş parmakları öperek yüze veya da kaşlara veyahut da ister diyor. Duanın bitiminden sonra elleri yüze sürmek diyor. Bu ancak cahil olan bir kişi yapar diyor. Abdüselam. Bu Şafii alimlerinden. El-İz Al bin Abdüsselam. Ondan sonra diyor <gülüyor> kama orada zelike el-kettani aynı zamanda İmam el-kettani de aynı şekilde söylüyor. Ebn-i Hacer, Ebn Hacer de diyor ki بو كسين نيكلاندر بو دير حديثا دهيلدر، وقد يحتاج من يحتاج بحديث عمر الذي رواه الترمذي إمام الترمذي ندا بقونيلة الجليل رواية التيبير حديث كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح به ما وجهه وإمام الباني رحمه الله ديركي هذا حديث ضعيف جدا تمام ديركي برضه Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ederek diyorlar ki yani Aleyhisselatü Vesselam kâne idâ rafâ yedeyhî diyor dua için ellerini ellerini kaldırdığı zaman fi duâ lem yehottuhume ey o ellerini yüzüne sürmeden indirmiyordu duanın bitiminden sonra ellerini yüzüne sürmeden diyor ne yapmıyordu indirmiyordu hattâ yemseh bihime vecahû ve burada imam ettirmediği rahimahullah bizzat kendisi diyor ki ''Hada hadithun'' diyor, tamam mı? Diyor, ee, zayıf Ama ne yapmış? Sünnelini almış. Ama aynı zamanda hadisin sahih olmadığını da değilmiş. Ve burada İmam el de Rahimahullah Sünneli diyor ki, ''Bu hadis kesinlikle zayıftır.'' O zaman biliyorsunuz, zayıf olup da zıttı olan hadislerin varlığında kesinlikle bu gibi hadislerle amel yapmak caiz değildir. Çünkü bazı alimler diyorlar ki hayırlı amellerde zayıf hadisler ile amel etmekte bir veis yok diyorlar. Bu eğer şiddetli zaf zaaf noktası şiddetli değilse ve sahih bir hadiste zıttı yoksa o zaman olur. Ama sahih bir hadis olup da bu zayıf hadise veyahut da uydurup hadise zıttak zıttına bir sayi hadis varsa o zaman bu gibi zayıf hadislerle amel etmek kesinlikle caiz değil. Burada olduğu gibi <gülüyor> yani baş parmakları öpüp Aristotl Sem'in ismi anıldığı zaman kaşlara sürmek ve yahutta duanın bitiminden sonra elleri yüze sürmek tamam mı? Nedir? Bu hadis zayıftır ve zıtlı olan sayi hadisler var. O zaman bu gibi hadislerle amel etmek caiz değildir. Yani Ellerini kal, mesela dua etmek istediğin zaman ellerini kaldıracaksın ama dua bittikten sonra yüzüne sürmeden normal olarak indireceksin. Tıpkı bazı cahil insanların nafile namaza durduğu zaman ve kâhmet getirildiği zaman ne yapıyorlar? Selam veriyorlar mesela. Ayakta selam veriyor ondan sonra imama yetişiyor. Bu da cehaletten dolayıdır. tamam mı? Orada cehalet yapıldığı gibi burada da cehalet yapıyorlar. Oysa ki, Kişi nafile namaz ile meşgul olduğu zaman, kamet geldiği zaman sağa sola selam vermeden normal olarak imama iltihak edecek. Orada sağa sola selam vermesine gerek yok. Çünkü selam namazın bitiminden sonra verilir. Sen burada namazı yani namazı bitirmedin bir de ayakta selam veriyorsun. O zaman bunun aslı faslı yoktur. Bunu da kim yapıyor? Cahiller yapıyor. Aynı şekilde duanın bitiminden sonra elleri yüze sürmek yine cahillerin işidir. Alimlerin ve bilinçli insanların veyahutta Müslümanların işi değildir. Hocam alışkanlık olmuş inanın. Tazen, duadan sonra ister istemez evet. el gidiyor yani. Ben de, de öyleyordum. Bu alışkanlığı bırakacaksınız. Evet, evet alışkanlığı bırakacaksınız. Bir şeyin doğru olmadığını öğrendiğiniz an bir daha onu yapmamaya çalışacaksınız. Bu dininizin gereğidir. Hı. Müslüman budur. Dininde samimi olan bir, bir kişi dinde olmayan bir şeyi alışkanlığı varsa o dinde yeri olmadığını öğrendikten sonra onu bir daha yapmayacak. Elinden geldiği kadar bir daha yapmayacak. Tayyib. Ve burada diyor ki dha'afahu Abu Davud ve Abu Hatim ve kutni. Yani bu hadisi bizzat Abu Davud rahimahullah ondan sonra Abu Hatim ve Darakatni bunlar hepsi de muhaddistir ve diyorlar ki "Hada hadisun zayıf ve İmam Elbani aynı şekilde İmam Abu Davud'un ve İmam Tirmizi'nin kitabında sünnende diyor ki: "Hada zayıf yani bu hadis zayıftır veyah tamam zayıftır." Ondan sonra diyor ki: "Gene <coughs> bir rivayete göre gene İmam Abu Davud'un kitabında veya rivayet edilen kitabında diyor ki: Diyorlar ki: "Kale kana iza da'a fa rafa yedeyhi masaha vecehu bi Tamam mı? Bu da yine İmam Davud Rahimahullah diyor ki zayıftır ve İmam Elbani yine e, bu kitapta diyor ki bu hadis aslı yoktur zayıftır. Kale anhu ebn-i Muin daifun la yuhtecbihi Ebn-i Muin diyor ki bu hadis kesinlikle zayıftır ve bu hadis ile kesinlikle ne yapılmaz? Delil olarak getirilip de hüccet olarak kullanılmaz. Ondan sonra Vladalık, yabtul ma iddaa hu, min jowaz mazhil vajhe, عند ذكر اسم رسول الله, الله عزوجل بعد الأذان. O zaman, ezan esnasında, alesteselmen ada anıldığı zaman baş parmakları öpüp kaşlara sürmek kesinlikle sünnetten değildir. Evet. İkincisi, bidat olan şey, istimal al subha, tespih kullanmak. Yani e, Allah adı anıldığı zaman, mesela tesbih ile de subhanallah veyahutta elhamdülillah veyahutta Allahu akbar veyahutta la ilahe illallah tamam mı? Bu gibi zikirlerde kesinlikle tesbih kullanmak caiz değildir. Baba zalimler alimler demişler ki tesbih kullanılabilir veyahutta taş kullanılabilir veyahutta şimdi biliyorsunuz böyle küçük küçük Sayıcılar var. Böyle burada evet. satıyorlar. Tanesi kiryala satıyorlar. Bazı yerlerde bir böyle parmaklarına takıyorlar. Ondan sonra böyle basıyor. Kaç tane tesbih yaptığını. Bazıları demişler ki bu bunda bir sakınca yoktur. Hatta burada Suriye alimlerine Hambeli alimlerinden İmam bin Üstemir rahimallah diyor ki. Yani kişi eğer hakikaten hiç hatırlamıyorsa ne yaptı onu diyor. O zaman diyor bunu, bunu kullanmakta bir veis yoktur diyor. Ama tabii ki alimin sözü alınır da ve de. Ama kimin sözü reddedilmez? Allah'ın sözü reddedilmez. Yani her ne kadar İmam İb'in Üthemin Ustad İse'de İmam İse'de bu konuda bu söylediği söz diğer hadislerle ve ashab, ashabın sözleriyle çeliştikten sonra İmam, alim, ne kadar alim olursa olsun onun sözü, onların sözü karşısında geçerli değildir. Ve burada diyor ki biliyorsunuz yani bazı şahıslar bazı mevzu hadisler getiriyor. Buna değineceğiz inşallah. Diyor ki İmâmen o me'mûmen İster imam olsun ister me'mûm olsun. Ve özellikle bizim Türkiye'mizde camiler dolu tesbih. İmamın yanında da böyle özellikle imamlara böyle özel tesbihler koyuyorlar. Tıpkı mihrapta özel seccadeler serdikleri gibi. Öyle değil mi? Hı. Mihraplara baktığınız zaman imamlara böyle pırıl pırıl seccadeler seriyorlar. Yani Müslümanlar normal normal hallar üzerinde namaz kılıyor. Ama imam, imama böyle özel seccadeler seriyorlar. Aynı halının üzerinde. Bir de on yükseltiyorlar. Yükseltiyorlar. O yükseltmek bile o da sünnete aykırıdır. Yani İmamın cemaatten yüksek olması yine caiz değildir. Yine sünnete aykırıdır. Bir de imamın imamın cemaatten eee edilmesi yine sünnete aykırıdır. Ali sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabı aynen Müslümanların nerede kıldıysa Ali sallallahu aleyhi ve orada kılıyordu. Onun için ayrı bir özel bir yer yapılmıyor. Zaten mihrabın kendisi bid'aattır. Ve buna biz geçmiş derslerimizde buna değindik. Mihrab mihrab aslında sünnet değildir. Mihrabın kendisi bizzat bidattır. Ve İmam İbni Teymi'ye iktidar sıratı müstakimde de iniyor. Tamam mı? Diyor ki kesinlikle diyor bu mihrab sünnetten değildir. Ve aleyhissalatü döneminde mescidinde ashabın ve tabiinin mescidlerinde kesinlikle mihrab yoktu. Ama belli bir dönemden sonra bu mihrab, mihrab oluşturuldu Bir de mihrabın oluşturulması üzerinden artı hep nakışlaştırıyorlar. Acayip acayip dikolar yapıyor. Bazıları da bazı dikollar da haç şeklinde yapılıyor. veya da masonik şiarlarla. Tamam mı? Yani bakıyorsun ki yok efendim şu masonların yıldızı, bu masonların şiarı, şu ma böyle özellikle ne yapıyorlar mihrapta e, şey yapıyorlar. Ve bazen bakıyorsun ki haç şeklinde yani salip. Yani birçok mescitlere dikkat ediyoruz. Dekorlar, mihrapte dekorlar hepsi salif şeklinde yapılmış. Ve onlara nasihat ettiğimiz zaman ya diyorlar ki siz çok aşırı gidiyorsunuz. Bunun salifle alakası yoktur diyorlar. Tamam mı? Yani mihrab bidat olduğu gibi bir daha mihrabı e, dekorlaştırmak. Tamam mı? Nakışlaştırın. Mescid, mescidin birçok yerleri nakış yapmak. Bu da Yahudi ve Hristiyanların metodudur. Müslümanların değil. Müslümanların mescitleri gayet sade olur. Yok efendim işte şöyle nakışlar böyle nakışlar duvarlarda ayet yazmak çiçekler ağaçlar falan filan bu kesinlikle Hristiyanların kiliselerinde yaptıkları bir şeydir ve Müslümanlar oradan aldılar. Ha o zaman sübhe bidat olduğu gibi mihrabta ve mihrabın yanında da ne yapıyorlar şöyle bir demirden bir şey koyuyorlar ağaç şeklinde o demirin üzeri tesbih dolmuş. Ondan sonra selam verildikten sonra imam cemaata dönüyor. Eline tesbih alıyor. Ona bir tane alıyor. Ona bir tane atıyor. Veyahut da atıyor. Şuraya birkaç tane. Buraya birkaç tane. Yani diyor alın tesbih ediniz. Ve bizzat ben şahit oldum. Izine gittiğim zaman şöyle imamın hemen yani arkasındaydım. Tabii ben parmaklarımla tesbih etmeye başladım. Tuttu bana orada. Hemen bana böyle kucağıma bir tesbih attı. Ben de tuttum, ben de onu attım. Ee, tamam mı? O attı. Ben de aynen reddettim. Yani sanki bana kızıyor diyor. Ne, niçin parmaklarınla tesbih ediyorsun? Burada tesbih varken. Ve dikkat ediyorsunuz tesbihle, yani eller ile, parmaklar ile tesbih yapmak sünnettir. Ama bu sünnet bid'at olmuş onların yanında. Tesbih hmm. sünnet olmuş, parmaklarla tesbih yapmak bid'at olmuş. Dolayısıyla her bid'at Sünneti ne yapıyor? İzale ediyor veya izale edilmesine, yok olmasına, sünnet ilamel etmeme edilmemesine ne oluyor? Bu tesbih veya ta bu gibi şeyler engel oluyor ve yerini tutuyor. Evet. Burada Ânabil <gülüyor> Mesudi radıyallahu ta'ala'dan bir rivayet getiriyorlar. Diyorlar ki işte geçmişة أصحاب döneminde وتابعين döneminde تأشلر إلى أفق أفق إلى تسبيح yaptıklarını diyor ki قال مرة مرة ابن مسعود رضي الله عنه بمرأة معها تسبيح تسبح بها تسبح به فقطعه وألقاه ابن مسعود رضي الله تعالى عن بيره من بير قاضي النّقيشير كنبقتكي أليندا تسبيح var Artık ya hurma tanelerinden yapmış ya zeytin tanelerinden. Tabi burada zikretmiyor o tesbihin neden olduğunu. Ve burada Ebn Mes'ud radıyallahu ta'ala o tesbihi alıyor ve koparıyor ve atıyor. Tamam mı? Ondan sonra daha başka bir zamanda veyahut da o aynı o günde başka bir şahsı görüyor, bir erkeği görüyor. O da tesbih yaparken taşlarla tesbih yapıyor. Mesela örneğin Subhanallah deyince taşı buradan alıyor buraya koyuyor. Türkiye'de bazı nakşabendi tarikatına mensup olan şahısların ikindi namazından sonra veya da sabah namazından sonra veya artık onların tayin edecekleri saatlerde ne yapıyorlar? Hatme yapıyorlar. Bu hatmede o hatmede mesela diyelim ki 20 kişi 30 kişi neyse bir halka oluyorlar. Herkes gözlerini kapatıyor. Onları yönlendiren kişi tabi herkesin önünde taşlar var böyle küçük küçük taşlar var. Mesela diyor ki La, deyin ki la ilahe illallah mesela o taşların tanesi kaç tane kaç tane taş ise o taşların sayısınca la ilahe illallah la ilahe illallah la, alıyor taşı la ilahe illallah buraya koyuyor Ve da bir elden bir ele diyelim ki burada 10 tane taş varsa la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah sayıyorlar ve bu özellikle şafiilerin mescitlerinde şafiilerin bölgelerinde tamam mı ee, Nakşebendi tarikatına mensup olanlar ve özellikle e, Ahmet El-Khaznevi'nin tarikatına mensup olanlar bu gibi hatmeleri yapıyorlar. Ve tahmin ediyorum e, Mahmud Hoca'nın cemaatı da bunu, bazıları bunu yapıyor. Yani bazı arkadaşların naklettiğine göre, bana söylediklerine göre. Ve burada Ebu'l-Mes'ud radıyallahu ta'an diyor ki فَدَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالْ لَقَدْ سَبَقْتُمْ Ebu'l-Mes'ud radıyallahu anh bu şahsın taşlarla tesbih yaptığını görünce ayağıyla o taşları böyle darmadağınık ediyor. Ondan sonra rakiptum bidaaten zulmen diyor. Burada diyor yani en büyük bir bidatı oluşturdunuz diyor. Tamam mı? Ve burada Ebu'l-Meseud radıyallahu ta'ala bunu ne yapıyor? Bunu inkar ediyor. Ve e, bu hadis diyor ki anı sald bin Bahram ve seneduhu ila salt, هذا sahih diyor tamam mı ve sald min etba'at tabi'in yani bu hadisi rivayet eden asalt ve tabi'inlerden ve sıqadır güvenlirdir ve bu hadis demiş ki bu hadis sahihtır ve kul maruha fi tesbih bilhasa ou bilmesbaha lem yasih taşlarla ve da tesbihlerle rivayet edilen ve da gösterilen hadisler hadislerden hiç birisi sahih değildir. Ve Ebu'l Mes'ud biliyorsunuz ashablardan birisi olup ve daha doğrusu en ileri gelen ileri gelen ashablardan birisidir. Ebu'l Mes'ud radıyallahu teala. <gülüyor> tamam mı? Ve Ebu'l Mes'ud radıyallahu teala sahabisi eğer Ali Aleyhisselam taşlarla veyahut da tesbihlerle tesbih yapmış olsaydı Ebu'l Mes'ud bu kadını veyahut da bu erkeğin bu şekilde yaptığını hiç inkar eder miydi? inkar etmezdi. Yani bu tabi'in de değil. Etma'yı tabi'inden de değil. Bizzat Allah Resulü Vesselam'ın dizi dibinde yetişen büyük sahabilerden birisi. Ve bin Mes'ud radıyallahu anh biliyorsunuz yani ashab, ashabtan en büyük fakihlerden birisi. Ve burada Allah Celle Celalü onlar razı olsun ne yapıyor? Bu kadına ve bu, bu erkeğe inkar ediyor ve onların taşlarını ve onun da tesbihini koparıyor. وننصر بشقه برواية جاتر يولارد يولاركي جنا إمام, إمام أبو داود وإمام ترمذين رواية التبير حديثة ديركي عن سعد بن أبي وقاس أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء فقال برضى إمام الباني رحمه الله hem ve hem de, de Süneni Ebi Davud'ta diyor ki: "Kesinlikle bu hadis, bu sözü ve vesselam'ın söylediği bir söz değildir. Nedir bu söz? Diyor ki, yani sözde, yani sözde Sa'd bin Nabi ve Kasr radıyallahu anh bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki bir gün diyor, "Dakhala ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve Allah ve sellem beraber bir kadının yanına girince diyor, baktı ki elleri arasında "Beyne yadayha nawa" Şu hurma daneli, hurmayı yedikten sonra içinde şey var ya çekirdek. Evet. Ya hurma çekirdeği veya hotta zeytün çekirdeği olacak. İkisinden biri. Ne ve au hasa veya hotta da baş daneleri olabilir diyor. Tusabbihu bihi. Ey, bu e, temir çekirdeğiyle veya hotta taşlardan eli arasında veya eliyle tuttuğu taşlar ile ne yapıyor? Tesbih yapıyor. Ve burada Aleyhisselam yani sözde Alestü es-Selah Abu Kadna diyor ki: "Ukhbiruke, ukhbiruki bima eyseru aleike min hada." Bundan çok daha kolay olan bir şeyi sana haber vereyim mi veya söyleyeyim mi? O da diyor ki: "Söyle ya Resulallah." diyor ki: "Fakal tamam deki: Subhanallahi adada ma halaka fi's-sema." Yani Allah Celle Celalühu'da Subhanallah biliyorsunuz Allah tenzih etmektir. Ondan sonra bi adada ma halaka fi's-sema gökte ne kadar gezegenler varsa tamam mı ey onların sayısı kadar Allah'ı tenzih ederim diye söyle ve bu hadis İmam Elbani rahimeullah Suneni Abi Davud'u ve Suneni Tirmizi'de diyor ki hadi, bu hadis zayıf yani doğru değildir <gülüyor> yine başka bir rivayette bu taşlarla veyahut da tesbihlerle tesbih yapılacağını veyahut da yapıldığına dair Aleyhisselam ve sahabe iftara atarak diyorlar ki yine bir rivayette Ahra Cevad Tirmizi ve hakim ve yani İmam İmam el-Hakim ve Tirmizi ve Taberani kitaplarında zikretmişler. Demiş ki: "An Safiye." Biliyorsunuz Safiye kimdir? Aleyhisselam'ın hanımı. "Kâlet: <gülüyor> "Dahala alayya Rasulullah ve sellem. Ve el sellem bir gün yanıma girerken diyor tamam mı ve baina yadayya 4000 nawa. Bir gün ayetü'l selam evime yanıma gelirken diyor benim elimin altında 6000. He. Eee 4000 bin e, <gülüyor> tane çekirdek yani hurma çekirdeği vardı. Ve bu en ne yapıyordum? Usabbihu bihinna. Ve diyor ki ben bu Temir çekirdekleriyle tesbih yapıyordum. Ali Sayetüsselam bir gün yanıma geldiği zaman baktı ki ben bunlarla tesbihim. Fakale ya bint Hay Hayin kızı. Ma hada Nedir bu senin yaptığın? Kultu dedi ki Safiye sözüm. O sibhuhbihne diyor ki Ey Allah Resulü ben bu taşlarla ve bu çekirdeklerle ne yapıyorum Allah'a anıyorum. Yani Allah'ı tesbih ediyorum, Allah'ı zikrediyorum. قَالَ قَدْ سَبَّحْتُ مِنْ ذُقُمْتِي عَلَى مِنْ ذُقُمْتُ عَلَى رَأْسَكِ اَكْثَرْ مِنْ هَذَا Ben diyor, senin yanına gelip senin yanında durduğum müddetçe diyor, senin bu yaptığın şeylerden çok çok çok daha fazla daha hayırlı şeyler zikrettim. "Kulltu öğrenmiyorsun ya Rasulullah. Bu senin söylediğini yaptığını da bana da bir öğret diyor. Dedim. Yani Safiye sözü ona öyle söylüyor. "Kale Subhanallah, Adede Ma Min Şey". Ve İmam Al-Bani diyor ki bu hadis nedir? munkardır diyor. Yani bu hadis uyduruktur. Safiye radıyallahu azza Allahu söylediği bir söz değildir. Tamam mı? Ve diyorlar ki bu hadis munkar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 bu hadis doğru değildir ve Safiyye'nin söylediği bir söz de değildir. Ancak burada dikkat ettiyseniz bu işte tesbihle veyahut taşlarla veyahut da hurma çekirdikleri, çekirdekleriyle tesbih yapıldığına dair sünnet olduğunu söyleyen ve iddia eden Müslümanlar tamam mı? kesinlikle bu rivayetlerin, bu kitaplarda olan rivayetlerin Ali Satt ve Selam'ın sözü olmadığını ve son iki rivayette tamamen uyduruk olduğunu alimler söylüyorlar. Ancak bir hadis var. Jüyeriye, Allah Teala ve Selamın hanımı Jüyeriye radıyallahu taala anha bir gün Ali Satt ve Selam yanına geçerken diyor ki, ve bu hadisin. صحيح مسلم رواه مسلم وأبن ماجة وأحمد والترمذي وقال الترمذي حديث صحيح وإمام البانيدة ترمذي دناه مش تط صحيح مش ترد يوركي عن ابن عباس رضي الله عنه عباس رضي الله عنه بوري روايته شافير رواية يور عن, عن, عن جوئريا يعني جوئريا رضي الله تعالى عنها ابن عباس أنا أطير بنو هابير بيدوركي Anı Nabi Aleyhissalatullah Sallam, harjeden gındıha bükreta, hina sallı alı sabha, ve hıe fi Yani demek ki o gün Aleyhissalatüsselamın, yani Cüverya validemizin sırasıymış. Biliyorsunuz Aleyhissalatüsselamın 9 sene hanımı vardı ve o gün onun sırasıydı. Ve fecir namazında camiye giderken, validemiz Cüverya radıyallahu Taala anha. Ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam mescide giderken o da kalkıyor mescidinde yani evinde e, odasında namazını kıldıktan sonra ve Vesselam gelinceye kadar ne yapıyor? Hep Allah'a tesbih ediyor. Yani Allah'a zikrediyor. <gülüyor> ve biliyorsunuz fecir namazından sonra olan zikirler yani ve Selam'in yapmış olduğu ve ümmetine tavsiye etmiş olduğu zikirler yani sünnet kitaplarında mevcuttur. Mesela ve Selam sabahleyin tesbihlerini yaptıktan sonra, ey namaz tesbihleri bitirdikten sonra olduğu yerde bağlaş kurarak ve orada güneş çıkıncaya kadar tesbihle, tehlille, tekbirle, tehmidle ne yapıyordu? Meşgul oluyordu. Yaptığı tesbihler şuydu. Ali Satt ve selam defa elleriyle yüz defa sayarak mesela yüz defa la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu mulk ve lehu'l hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Parmaklarıyla sayıyordu Ali Satt ve selam. Bu yüz defa. Yani yüz defa kadar, yüze kadar Aleyhisselatü Vesselam bizzat bunu ne yapıyordu? Sayıyordu. Ve sünnette yüz defadan fazla e, parmaklar ile sayıldığı hiçbir zikir yoktur. Yüzden fazla. Yani en çok sayarak yüz defa saymış Aleyhisselatü Vesselam. Bazılarında on var. Bazılarında şöyle mesela fecir namaz, e, e, namazlardan sonra 33, 33, 33, 33 tamam mı? Ondan sonra diğeri de astagfirullah ve etubu ile yine yüz defa. Ve aleyhissalatü bir rivayette diyor ki ben günde bir rivayete göre yetmiş bir rivayete göre yüz diyor. Her gün diyor tamam mı Allah'a yüz defa veyahut da yetmiş defa ne yapıyorum Allah'a istiğfar ediyorum. Ve aleyhissalatü vesselam fecir namazında bu ne yapıyor? Yüz defa sayarak astagfirullah ve da astagfirullah ve etubu ile yüz defa parmaklarıyla ne yapıyor? Bunu sayıyor bir de yüz defa subhanallahi ve bihamdihi ve vesselam fecir namazından sonra yani tesbih, namaz e, zikri tesbihleri bittikten sonra bir de yine bunu yüz defa sayarak subhanallahi ve bihamdihi bunu da yapıyordu ve vesselam ondan sonra e, bir de yüz defa Subhanallah ve ve allahu akbar yine bunu yüz defa aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu parmaklarıyla sayıyordu. Yani tesbih kullanmıyordu. Temir çekirdeklerini kullanmıyordu, taş kullanmıyordu. Ve Bazı şahıslar diyor ki efendim sen <gülüyor> parmaklarınla saydığın zaman nereden bileceksin parmaklarınla kaç tane saydığını? Gayet normal. Mesela diyeceksin ki mesela subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Bu oldu 5. Açınca kaç oldu? 10. Burada ne yapacaksın? Burada bu parmağınla şaşırmamak için burada oldu 10 tekrar saydın 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 oldu 100 ve hiç de şaşırmazsın tamam mı bir de ileride geleceği gibi bu parmaklarınla tesbih yaptığın zaman öbür dünyada parmaklar sana şahitlik yapıyor dolayısıyla aleyhissalatü vesselam parmaklarıyla tesbih yapıyordun ve kadınlara tavsiye ederek diyor ki parmaklarınızla tesbih yapın. Zira parmaklar öbür dünyada dilerek, dile gelerek diyor size şehadet edecek. Şahitlik yapacak. <gülüyor> ve burada e, tabi Vahiyye calise fekale ve vesselam duha namazından geldikten sonra yani mescidden geliyor. Thumma raca ba'de en atha vahiyye calise aleyhissalatü vesselam Güneş çıktıktan sonra iki rekat duha namazını kıldı. Ondan sonra rivayete işrak namazı, bazıları şuruk diyorlar, şuruk namazı, bazıları duha namazı. Tamam mı? Ve eve dönünce baktı ki Hala Ummenü Juveyriye radıyallahu anha hala oturuyor, tesbihle meşgul oluyor. Burada dedik yani sallallahu aleyhi ve sellem ona. Fakale mazilti ala al hallati faraktuki alayha. Tamam mı? "Nعم. Evet Ey Resulullah." Diyor ben ta gidip şimdi gelinceye kadar hala bu şekilde oturuyorsun. Evet dedi ya Resulullah. Tamam mı? قال النبي عليه الصلاه İşte o zaman Aleyhisselam ona dedi ki: "Laqad qultu ba'diki arba'a kelimat thalath marrat." Tamam mı? Senden sonra 4 kelime söyledim ve o 4 kelimeyi 3 defa tekrar ettim. Nedir bu?" diyor ki Aleyhisselam, "لو وزنت بما قلت منذ اليوم ne diyor. O dört söylediğim benim dört kelime diyor. Sen buradan ne kadar tesbihler yaptıysan diyor. Tamam mı? Kefeye koyarsan diyor. O dört kelime o senin söylediğin bütün tesbihlerden Allah katında daha değerli ve daha ağırdır. Ve diyor ki şudur. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimedihi. Ve bu biliyorsunuz Sabah zikirlerinden olan dualardır. O zaman bu tesbihi aleyhissalatü vesselam ummena cüveyriye radıyallahu teala anha oturmuş işte ya subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber, la ilahe illallah zikirleriyle meşgul olunca aleyhissalatü vesselam geliyor bu sünneti ona ne yapıyor? Ona tarif ediyor. Diyor ki yani bunu söylersen bütün bu söylediğin tesbihlerin yerini tutuyor. Nedir? üç defa tekrar edecek. Dört kelime Subhanallah ve bihamdihi ondan sonra Subhanallah Subhanallah ve bihamdihi adada khalqihi ve rıda nefsihi ve Zinat arşihi ve Midad kelimatihi. Ve bu her sabah her sabah bunu söylemek nedir? Sünnettir. Ve bu sabah zikirlerinden sayılıyor. Ama hadis hadithi aladzi akharajahu daylami fi musnadil firdaus ve uradahu asiyyuti fil havi tamam mı? Nehmel müdekir Ruup diyor ki fava ve burada deyle mi Rahim Allah onun bir musnedi var ismi elfirde ve bu musette şu hadisi bir hadis getiriyor yani Aliat veselemez mal ederek ve diyor ki nasıl şu nemel müzekkir es su devamlı diyor ki tesbih kişi Allah'ı anmayı hatırlatır yani kişinin elinde tesbih olduğu zaman o zaman o tesbih ne yapıyor? O tesbih o kişiyi Allah'ı anmayı hatırlatıyor. Ha O zaman demek istiyor ki yani tesbih Allah'ı hatırlatıyorsa veyahut da Allah'ı anmayı hatırlatıyorsa o zaman tesbihi ne yapınız? Tesbihi kullanınız. Ve burada diyor ki فَهُوَ مَوْضُوعٌ Bu hadis kesinlikle uyduruk bir hadistir. Yani yani değil ki zayıf veya zayıf cidden tamamen Ali Satt ve selam'a iftira atarak tamam mı? ona nispet ederek uydurulmuş bir sözdür ve bu Ali Satt ve selam'ın sözü değildir. 5 dakika toparlarsınız hocam. Öyle mi? طيب <gülüyor> <gülüyor> burda يعني parmaklarla tesbih yapmanın sünnet olduğuna dair hadiste diyor ki rawahu abu davud ve tirmizi ve hasenahu el hakem ve beyhaqi tamam mı ve beyhaqi ve isnaduhu sahih ve sahihahu el الله el albani ve wafaqahu Diyor ki Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor ki Allah razıсть ve selam tesbih yaparken parmaklarıyla tesbih yaptığını yani parmaklarıyla sayarak Allah'ı andığını gördüm diyor. Ve biliyorsunuz Feci her namazdan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber diyen bir tesbih var değil mi? Ali satt ve selam bu alimler diyorlar ki burada bazı alimler diyorlar ki parmaklarla şöyle diyordum. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bazı alimler diyorlar ki her parmakta üç tane boğum var. Değil mi? İşte mesela baş parmakta Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bunu böyle gelip tekrar böyle geldiği zaman ne kadar oluyor? 30 oluyor. Ondan sonra baş parmakta üç tane var veyahut da küçük parmakta oldu. 33. Yani bir sayalım. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 daha yana kadar 30. 30. <gülüyor> Ondan sonra bir bağmakta 3 tane boğum yaparsak oldu 33. Bazı alimler böyle söyler. Bazı alimler diyor ki Aleyhisselam yani şöyle parmağını şöyle büküyordu. Tamam mı? <gülüyor> Ve dikkat ediyorsanız diyor ki raiyetu Rasulullah Sallam ya'kat et tesbih bi yamineh ay sar alila. Ve ileride bir dahaki şeyde gelecek. Bazı şanslar sol elleriyle tesbih yapıyorlar. Ali Saat ve selam kesinlikle sol elini tesbihte asla kullanmamış. Ve solla tesbih yapmak kesinlikle bid'attir. Hatta burada söyley Arabistan'da bile biz Mescid'de görüyoruz. Bazı şanslar tamam mı? Bakıyoruz ki hem sağla yapıyor hem solla yapıyor. Yani şöyle yapıyor. Ondan sonra şöyle yapıyor. Her iki iki elle tesbih yapıyorlar. Vallisat ve selam hayırlı şeylerde sağını kullanıyordu, hayırlı olmayan şeylerde de solunu kullanıyordu. Örneğin tuvalete, tuvaletini yapacağı zaman, tuvaletini yıkayacağı zaman sol eliyle yıkıyordu, tamam mı? Mesela ayakkabısını giyeceği zaman sağ sağ sağ ile başlıyordu, çıkaracağı zaman sol ile başlıyordu. Mescide gireceği zaman sağ, mesciden çıkacağı zaman sol, tuvalete gireceği zaman sol. Tuvaletten çıkacağı zaman sağ ile çıkar. Ve bazı şahıslar mescide sol ayakla girerler. Bazı şahıslar çıkarken sağ ayakla girerler. Ve bazı şahıslar tuvalete girerken sağ girerler ve sol çıkarlar. Ve bazı şahıslar ayakkabılarını ilk önce solu giyerler sonra sağ. Oysa ki bu hepsi yani Vesselam'ın e, sünnetine aykırıdır. Ve özellikle taabbudi yönden sol ile tesbih yaparsa kesinlikle bu bidaattır ve taabbudi yönden sağ ayakla tuvalete girerse yine bu nedir? Yine bidattır. Yine taabbudi yönden mescide sol ayakla girip sağ ayakla çıkarsa yine bu nedir? Bu bidattır. O zaman Ali saat ve Sem'in yaptığı sünnettir. Ali saat ve Sem'in yapmadığı şey veyahut da sünnetin zıttı nedir? Sünnetin zıttı bidattır. Ve burada diyor ki <gülüyor> وأخرج أبو داود رضي الله عنه وغيره وصحاح الحاكم والذهب وحسنه النووي والعسقلاني وكذلك حسنه الإمام الألباني ديوركي عن يسيرة قالت قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدنا بالأنامل الأنامل البرمق بعض بعضنا عني منها الأنمل هذه هي شو بوم شيلار yani, bu an mola, bu an mola, bu. Bazı aileler diyor ki, Al el, Imper Macular Yani, bu an mola, bu an mola, Onun için, ister bu şekilde yapsın, ister bu şekilde yapsın. Boğumlar. Ha, boğumlarla yapar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ve otla Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alimler her ikisinin de Sahih ve doğru olduğunu söylüyor. Burada, dikkat ediyorsanız diyor ki. Yasir radıyallahu taala ki, "Kâlena Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize tesbih konusunda şöyle söyledi. Aleykunna bi't-tesbihi vet bil ve Burada diyor ki, bize dedi ki, Aleyhisselam Allah'ı tesbih, tehlil ve takdis edeceğiniz zaman Tamam sağ parmaklarınızla ne yapınız? Tesbih veyahut da tehlil veyahut yotta tekbir veyahut da tahmid veyahut da yapınız. Zira diyor parmaklar öbür dünyada dile gelerek Allah'ın izniyle, Allah Celle, Celle onları dile getiriyor ve sahiplerine şahitlik yapıyorlar. Ya Rabbi bu kişi seni bu parmaklarla seni anıyordu ve sayıyordu. Fettesbih bilhasa muhalifun li haddihi sallallahu Taşlarla veyahut da tesbihlerle veyahut da temir çekirdekleriyle veyahut da zeytun çekirdekleriyle tesbih yapmak kesinlikle bu sünnete bu Sünnete aykırıdır. Ey parmaklarla tesbih yapmaya karşı aykırıdır. Hezâ vallâhu a'lm ve sallallahu aleyhi ve sellem ve bârek âle nebiyyine Muhammed ve alâ âli ve sahbihi ve sellem ecbaîn, sübhânekallâhumme ve bihamdik. Aşhedü en la ilahe Başkan sensin. Tamam. bir kardeşimiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sırtında la ilahe illallah diye dövme varmış. Böyle bir hadis var mı? Yok. Dövme değil. Ali Sattü vesselam'ın sırtında mühür şeklinde böyle e, yani böyle yuvarlak hani bazı şahıslarda görüyorsunuz şöyle siyah şane oluyor. Ona şene diyorlar. Ben, ben diyorlar. Ben diyorlar. Hem ben alamet diyorlar böyle. Bazı şahıslarda çıkıyor. Ali Sattü vesselam'ın omuzu böyle omuzu arasında böyle bir şey vardı gerçekten. Ama bu la ilahe illallah şeklinde değildi kesinlikle bu doğru değil. Kula diyor en çok sevap getirmesi gereken ibadet nedir? Kula? Yani kula en çok sevap getiren ibadet nedir? En çok getiren sevap veotta en doğrusu ve en efdalı Ali satt ve Selam'in yaptığı şeylerdir. Ali Vesselam'ın ve sıretine bakarsak ve İmam Tirmizi'nin yazdığı bir kitap var Şema ile Şerif diye bir kitap. Orada Ali Vesselam ve Selam Mesela saçları konusunda, gözleri konusunda, saçları taramak konusunda, sakalı konusunda, tırnaklarını kesmek konusunda tamam mı? ve Vesselam'ın bütün hareketlerini yapmak nedir? Bu en doğru ve en faziletlidir. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam mesela pazartesi günleri mesen oruç tutmuş, perşembe günleri oruç tutmuş, hicri ayının 13, 14, 15 yani ve vesselam ibadetle ilgili ne yaptıysa aynısını yapmak en faziletlidir. Onun için Ibn Mes'ud radıyallahu ta'ala diyor ki iktisadun fi sünnetin tamam mı? Hayrun min bid'atin veyahutta min iştihadin. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki kişi sadece sünnetle yetinmesi diyor bid'at yapmasından tamam mı? bidat konusunda iştihad yapmasından daha hayırlıdır. Yani bazı şahıslar mesela tutuyor mesela diyelim ki bir gün 20 tane rekat kılıyor mesela sabahla fecir namazı yani güneş çıktıktan sonra da öğlene kadar. Ayda bir sefer mesela ne yapar? Bu gibi vakitlerde namaz kılıyor. 20 rekat, 30 rekat, 40 Ondan sonra kesiyor hiç de namaz kılmıyor mesela. Yani nafile namaz. Ama Aleyhisselatü Vesselam öyle yapmıyordu mesela bir anlık namaz kılıp ondan sonra hiç kılmamak değil. Ama oruç Aleyhisselatü Vesselam mesela Muharrem ayında ve Şaban ayında Aleyhisselatü Vesselam bazen oruç tutuyor sanki hiç orucunu bozmayacakmış gibi görüyorlardı. Bazen de oruç tutmuyordu sanki hayatta hiç oruç tutmayacakmış gibi görüyorlardı bu oruç konusunda. Ama ibadetler konusunda Aleyhisselatü Vesselam yaptığı ibadetler belli. Ve Müslümanlar için en büyük örnek ibadetlerde odur. Onun için Aleyhisselatü Vesselam beş vakit namazını ne yapıyordu? Beş vakit namazını ezan okunduğu zaman, Allahu Ekber dediği zaman elinde ne varsa o şeyi bırakıp hemen namaza gidiyordu Aleyhisselatü Namazla meşgul oldu. Abdestini alıyor, sünnetini evde kılıyor. Ondan sonra hemen camiye iltihak ediyor. Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmak. Ezan okunduğu zaman kişi işiyle işiyle meşgul olmayıp namaza gidecek. Fecir namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ondan sonra namazlardan önceki sünnetlere riayet etmek, namazdan sonra namazdan sonraki sünnetlere riayet etmek, duha namazını kılmak, tamam mı? Ondan sonra gece namazını kılmak. Ali ve selam mesela gecenin Gecenin eee üçte biri kalkıyor mesela İsa selam 11 rekat namaz kılıyordu. Ve Ümmü Hanice radıyallahu teala diyor ki Ramazanda var, Ramazan'ın dışında 11 geceleyin 11 rekattan fazla kılmış değildir. Ramazanda var, Ramazan'ın dışında. Onun için dikkat ediyorsanız bizim Türkiye'de taravih namazını 21 bayda 23 rekat kılıyorlar. Diğer vakitlerde de genelde 3 rekat kılıyorlar. Öyle değil mi? Vetir namazı. Vitir namazı en az bir rekattır, en çoğu 11 rekattır. Ali satt ve selam. vesselam vitir namazını seferde de terk etmemiş. Yani hazarda terk etmediği zaman gibi seferde de terk etmemiş. Onun için Aleyhissatü vesselam hiçbir zaman geceleyin geceleyin 20 rekat veya hatta 15 rekat veya hatta 40 rekat namaz kılmış değildir. Ha o zaman Ali satt neyi neyi kılmışsa onu kılacağız. Neyi yaptıysa onu yapacağız. Nasıl abdest aldı? Aynı şekilde abdest alacağız. ve Vesselam bazen birer defa abdest alıyordu. Yani mesela ellerini bazen bir sefer yıkıyordu. Bazen iki sefer. Bazen üç sefer. Ama üçü hiçbir zaman aşmayacak. Yani ve Vesselam'ın yaptığı ibadetleri sabahleyin fecir namazına kalkıp Tamam mı? Ertesi gün fecir namazına vakti gelinceye kadar bu vakit esnasında yani 24 saat esnasında ve Vesselam ne yaptığını öğrenirsek aynısını yapmak Allah katında en faziletli ve en hayırlı ibadettir. Onun yaptığı gibi yapmak. Oruç tuttuğu gibi oruç hangi günlerde tuttu namazları hangi vakitlerde kıldı nasıl kıldı nasıl kılıyor Rukağa giderken nasıl gidiyor kalkarken nasıl kalkıyor mesela tamam mı yani tek kelimeyle ibadetlerde at ve semin sünnetine harfiyen uymak Allah katında en değerli ve en faziletli ibadettir Tabii ki bu ibadetler esnasında mesela bazı şahıslar Kur'an okumasını biliyor mesela tesbihleri bilmiyor Yani bu tesbihleri yapmıyor mesela bazı şahıslar tesbihleri biliyor Kur'an okumasını bilmiyor bazı şahıslar Kur'an okumasını da bilmiyor, tesbihleri de bilmiyor. Ama ne yapıyor? Mesela hadis okuyor, tefsir okuyor. Türkçe kitaplarından hani Arapçası yoksa, Arapçası varsa Arapça kitaplarından. Onun için alimler diyorlar ki insanları aydınlanmak, aydınlatmak için ilimle meşgul olup o öğrendiği ilmi yaşamak ve insanlara aktarmak, öğretmek, Tesbih yapmaktan, tekbir yapmaktan, tehlil yapmaktan, tehmid yapmaktan daha faziletlidir. İlimle uğraşıp o öğrendiği ilim ile yaşayarak halka da sunuyorsa, yani insanları öğretiyorsa, mesela insanlara Kur'an öğretiyor, tamam mı? İnsanlara vazonasi vazonasihat yapıyor, kitaplar yazıyor, makaleler yazıyor broşürler yazıyor, tamam mı? Ve hep insanlara konferanslar veriyor, paneller ve panellere katılıyor mesela, tamam mı? Yani vaaz-u davet davet yapıyor, İslam'a çağrı yapıyor, nereye gidiyorsa Allah rızası için konuşuyor. Ve bu yaptığı ibadetler de sadece ve sadece Allah rızası için. insanlar desinler diye veyahut da insanlar ona karşı saygı göstersinler diye veyahut da en güzel makamlarda oturtup böyle çeşit çeşit kabab yemekleri, çeşit çeşit et yemekleri vermek, böyle kuts, kutsallaştırmak diye değil. Sadece ve sadece Allah rızası için öğrenmek ve sadece Allah rızası için bu öğrendiğini yaşamak ve sadece Allah rızası için yaşadığını insanlara aktarmak ve bu gibi şeylerden dolayı ona gelecek eziyetlere sabretmek. Diyorlar ki nafile ibadetlerden Allah katında daha değerlidir. Yani bir kişi hiç sünnet namazı kılmazsa bile, Tamam mı? Niçin? Çünkü adam hep ilimle meşgul, davetle meşgul, çoluk çocuğunu öğretiyor, mesela komşularını, akrabaları arasında, arkadaşlar arasında bulunduğu yerlerde Müslümanlar arasında ne yapıyor? Hep ilimle. Çünkü ne yapıyor? Devamlı kitap okuması gerekiyor, devamlı ezberlemesi gerekiyor ve bu okuduğu ve ezber okumak ve ezberlemek için vakit ister vaktini işte sünnetlere, tesbihlere, tehlillere, şunlara bunlara verse o zaman buraya vakit verinin için. Çünkü bu adam çalışıyor, çoluk çocuğu rızkını temin etmek için harcadığı bir vakit de var. Mesela şu saatten sekizde mesela şu saate kadar yani başkasının işinde çalışıyor eğer onun kendi özel işi yoksa. Ha o zaman çoluk çocuğun rızkını kazanmak için vakit verecek, diğer vakti de ilme veriyorsa, o ilmi insanlara aydınlatmak için, dinlerini yaşamak için, İslam imanlarını bilmeleri için, akidelerini, yaşantılarını, namazlarını, oruçlarını, tamam mı? Bu gibi şey vaktini verirse alimler diyorlar ki tesbihte yani nafile ibadetlerden Allah katında daha faziletlidir. Allahu alem. Eğer unut, unuttuğumuz bir şey varsa hatırlatsalar gene değinirim inşallah. Eee Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salavat getirilmezse dua Allah'a ulaşmaz mı? Evet. Bir gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir kişinin Ali Allah'a hamd etmeksizin başlangıçta ve Ali Satt ve Sellem'e salavat getirmeksizin birden Allahumme mesela Allah'ım bana şöyle şöyle ver. Tamam mı? Ve dedi ki yani vesselam ve sellem, bu diyor acele etti ve sizden biriniz dua yapmak istediği zaman ilk önce Allah'a hamdü sena edecek ondan sonra ve aleyhissalatü salat ve selam getirecek ondan sonra Rabbinden ne istiyorsa istesin ve Allah'a hamd edilmek sizin yani başlangıçta dua yapacak kişi yani mesela elhamdülillahi rabbil alemin en azı elhamdülillahi rabbil alemin ve en çoğu da mesela Allah Celle Celle'nin isimleriyle e, isimlerini anarak Allah'a yaklaşmak için sayabilir mesela Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini. Ama en azı Elhamdülillah Rabbil Alemin ondan sonra ve salatu ve selamu ala Muhammed ve salatu ve selamu ala, ala afdal el al enbiya ve murselin Muhammed ve nebiyül Mustafa ve bu gibi şeyler tamam mı? Ondan sonra duasını yapacak. Ve aleyhissalatu ve sem diyor ki bu hamdeleyi ve salavatı söylemeyen bir kişi onun duası, duasını Allah Celle Celaluhu kabul etmezmiş u Alem. İstihara hakkında bilgi verir misin? Efendim. İstihara hakkında bilgi. Verir. İstihara biliyorsunuz, istihara duası Hz. Süleyman, teşehut, teşehudu öğrettiği gibi istihareyi de ne yapıyordu Müslümanlara öğretiyordu ve hatta Kur'anı öğrettiği gibi teşehud duasını, yani etpiyede dediğimiz var ya teşehud duası ile istihara duasını aleyhissalatü vesselam muslmana ashabına öğretiyordu ve tavsiye ediyordu. Ve biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam bir rivayette diyor ki istihara yapıp bir şey yapmak istediği zaman o şey için istihara yapıp Müslümanlarla istişare eden kişi hiçbir zaman diyor haib olmaz. Yani hiçbir zaman zarar etmez. Ve bu Aleyhisselatü Vesselam bunu ashabına devamlı tavsiye ediyordu. Bir Müslüman bir şey yapmak istediği zaman tamam mı? Mutlak manada o şeyin hakkında hayırlı olup olmadığını ne yapması gerekiyor? İstiharaya girmesi. Burada istihara konusunda bazı şahıslar yani yanlış anlayarak diyorlar ki işte efendim yani millet öyle anlatıyor. Genelde istiharayı o şekilde anlatıyor. Diyorlar ki işte mesela kişi iki rekat namaz kılacak. Bu doğrudur ondan sonra efendim işte e, sağ sağ üstü yatacak yani ille de istiharadan sonra yatma kişi yatmasını söylüyorlar yatma yani pozisyonu He. He. ama bu doğru değildir yani yatabilir de yatmayabilir de istihare demek yani o an için yapmak istediği bir şeyi tamam mı Allah'tan hayırlı olup olmadığı hakkında o an için söylemesi. İster yatsın ister yatmasın fark etmiyor yani. Mesela diyelim ki bu istihara duasını eğer yatmak istediği zaman geceleyin mesela o an için yapacaksa yatmadan önce abdestini alacak iki rekat namaz kılacak. iki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini açacak ve bu istihara duasını yapacak. Ondan sonra yatacak. Ve biliyorsunuz yatmak gerçekten sağ üstü dizlerini göbeğine doğru çekerek sağ üstü sağ elini şöyle yanağının altına koyarak ne yapıyordu? Aleyhisselatü Vesselam yatıyordu ve yattığı zaman e, ayetül ül Kürsi okuyordu. Üç defa İhlas'tan başlayarak ellerine öfürerek böyle üfürüyordu. Ondan sonra İhlas Suresi, Falak Suresi, Nas Suresi başından başlayarak ne yapıyordu? Aleyhisselatü bütün vücudunu e, böyle vücuduna sürüyordu. Üç defa tekrar. Tabii ki o gün istihara duasını yaptığı zaman mesela yatmak isterse mesela gerçekten yatacaksa geceleyin o zaman bir şey olmaz. Yok ille de istihara duasında ille de yatılması yatılması gerektiğini söylemek doğru değildir. Çünkü bazı şahıslar diyorlar ki istihara duasını yapacak kişi mutlaka yatması gerekiyor diyorlar. Ve şöyle değerlendiriyorlar bazı şahıslar. Diyorlar ki işte sen yaptığın zaman rüyanda ya kırmızı ışık göreceksin, ya yeşil ışık göreceksin, ya havada uçacaksın, ya bir ev üzerinde yıkılacak, ya boğulacaksın. Yani boğulursa mesela rüyanda boğulursa... Bunlar hepsi safsata konuşmalar. Kesinlikle bunun aslı yoktur. Müslüman istihara duasını yaptıktan sonra bir defa, iki defa, üç defa kalbi o şeye müsterih olduğunu görünce, tamam mı? O zaman Allah'a tevekkül ederek o şey yapacak. Baktı ki kalbi müsterih değildir istişarete yaptığım mesela güvendiği Müslümanlara veyahut da sevdiği kişilerle işte ben şu, şu işi yapmak istiyorum ne dersiniz acaba bu iş burada olur mu olmaz mı veyahut da filan kızı isteyeceğim ben filan aileden bir kız almak istiyorum veyahut da şu okula gideceğim veyahut da şu memlekete gidip orada çalışacağım veyahut da bu şehirden başka bir şehre veyahut da şu şirketten çıkıp başka bir şirkete yani hayatı esnasında yapmak istediği bir şeyi ne yapacak? Rabbinden isteyecek. Ne yapmak isterse hatta bir hadiste diyor ki hatta tuz bile istesen onu Allah'tan isteyeceksin. Yani en basit bir şeyi bile yapmak istediğin zaman Allah'a güvenerek, Allah'a dayanarak onu Allah'tan isteyeceksin. Ya Rabbi ben bu işi yapmak istiyorum. Sen beni bu işte muvaffak et diye veyahut bu işi bana kolelaştır. Dolayısıyla yani ille de İstihara duasını yapıp istihara duasını yaptıktan sonra yapmak, ve sonra rüyasında işte ya havaya uçacak tamam mı? veyahut da yeşil ışık veyahut da kırmızı ışık veyahut da boğulacak veyahut da birisi öldürecek. Yani böyle boğulur vaziyette kendini o zaman bu senin yapacağın şey hayırlı değildir diyorlar. Bunun, bunun alakası yoktur. Sünnette böyle bir şey yok. Animler sünnete baktıkları zaman bu şekilde anlatıyorlar yani Gündüz bile mesela. Sen o an için bir şey yapmak istiyorsun. Hemen o an için ne yapıyorsun? İki rekat namaz kılıyorsun. Ellerini açıyorsun. Ondan sonra bu istihara duasını yapıyorsun. Ve Allah'a tevekkül ediyorsun. Bakıyorsun sen kalbin gerçekten müsterih ise tamam Allah'a tevekkül ederek baktın ki kalben sıkışıksın yani sen bu işle bu duayı yaptıktan sonra da müsterih değilsen ve özellikle istişare ettiğin insanlarla bu işi sana tavsiye etmiyorlarsa o zaman kalben sen müsterih olmadın. Arkadaşlarını da tavsiye etmiyor. O zaman o işi yapmayacak. Kalben müsterih oldun. Arkadaşlarını da tavsiye ediyor istişare ettiğin insanlar. O zaman Allah'a tevekkül ederek bu işe giriş. Bütün bu istihareyi ve istişare yaptıktan sonra bu işe giriş yaptığın zaman bu işte başarılı olsan da olmazsan da tamam mı? kaderinde neyse yazıldığı için sen onu gördün ve yine de Allah Celle Celaluhu o senin sevabını boşa götürmez ve da gidertmez. Çünkü sen Allah'a güvenerek girdin, Allah'la Allah'tan isteyerek girdin, Müslümanlarla istişare yaparak girdin ve Allah Celle Celalühi hiçbir zaman seni seni umutsuzluğa vermez Allah'ın izniyle. Vallahu alem. Konuyla alakalı hocam bir başka adına istihare yapabilir miyiz? Yok. Herkes kendi adına istihare ama kişi başkası adına dua yapar. Ya Rabbi sen işte filan mesela diyor ki sen sen diyorsun ki mesela Ali kardeşimize ya Ali kardeşte ben mesela şu şu işe gideceğim veyahut da şu iş yapmak istiyorum veyahut da şöyle yapacak. Ee, Allah için sen de benim için dua et. Bu olur. Ama sen benim yerime istihara yapmak doğru değildir. Herkes kendi kendine istihara yapmak, yapacak. Ama Müslüman, Müslüman kardeşinden onun için dua yapmasında bir bakın Çünkü bir Müslüman bir Müslüman kardeşi için gıyabında dua yaptığı zaman inşallah o dua Allah katında makbuldur Ve melekler diyorlar ki sen onun için ne diyorsa Allah Celle Celaluhu aynısını sana da nasip etsin ve versin gibisi diye veyahut temin ediyorlar. Allah'a emanet. Yüzü suyu hürmetine şeklinde dua edilir mi hocam? hürmetine. Yüzü suyu hürmetine. Mesela diyorlar ki mesela işte Allah Resulü'nün yüzü suyu hürmetine veyahut da Ebu Bekir'in suyu hürmetine veyahut da Umar'ın ütmenin bu kesinlikle sünnette varid değildir. Yani kişiyi Allah'ın isimleriyle Allah'a yaklaşacak. Tamam mı? Veyahut da kişi kendisinin yapmış olduğu salih amellerle Allah'a yaklaşacak. Ve gar hadisesini belki herkes biliyor. Biliyorsunuz üstten üstten Müslüman geçmiş geçmiş ümmetlerden tam <gülüyor> bir gün böyle sefer esnasındayken, ondan sonra orada e, bir tepeden bir taş düşüyor. Mağaraya giriyorlar. Yağmur yağıyor. Herhalde orada mağaraya giriyorlar. O mağaraya girerken taştan bir taş yuvarlanarak, tepeden bir taş yuvarlanarak. Muhara'nın kapısının önüne geliyor ve muara kapanıyor. Muhara'nın kapısı kapandıysa o kocaman taş kaya kim kaldıracak? Dediler ki vallahi Allah'tan başka bizi buradan kimse çıkaramaz. Kimse de bilmez ki bu dağda yani bunların burada olduklarını ne bilecek? Ne yapalım ne edelim? Dediler ki düşündüler taşındılar. Dediler ki herkes Allah rızası için hayatı esnasında en yaptığı hayırlı amel neyse o amel ile Allah'a yaklaşalım. Ve bir kişi annesi babası vardı. Annesi babası yaşlıydı. Ve bu annesi babası bir gün gidiyor mesela ineklerden veyahut develeden develerden koyunlardan neyse artık. Onlardan sütler sütler alıyor ve geliyor bir bakıyor ki bir gün geliyor bakıyor ki yatmışlar gece. O süt böyle elinde tutarak tamam mı? ayakta kaldı. Ta fecir namazı oluncaya kadar. Onları da rahatsız etmedi. Yaşlı oldukları için şimdi ben onları rahatsız etmem kaldırsam belki bunların bir daha uykusu gelmeyecek ve bunlar uykusuz kalacak diye rahatsız etmek istemedi. Süt elinde bırakarak böyle elinde kaldır, ayakta kaldı. Ta fecir namazı olup fecir namazı için onları kaldırıyor. Tamam mı? Ve orada ondan sonra veyahut da onlar kalkıyorlar. İşte yarabbi diyor eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam, sen bizi şu kayayı bizi şu kayayı kayayı kaldırıp da buradan çıkalım. Kaya şöyle birazcık kayıyor. Demek ki o adam bu ameli gerçekten Allah için yaptı. Tamam mı? Daha başka bir kişi o da bir kişi bir kişinin yanında çalışıyor. Ondan sonra yevmiyesini almadan çekip gidiyor. Tamam mı? çekip gidiyorum. So arada çok büyük bir zaman geçiyor ve bir gün hatırlıyor. Diyor ki ya falan ben işte filan adamın ya filan ağanın yanında çalışmıştım. Benim yomiyemi onun yanında kaldı. Ben gidip şu yomiyemi isteyeyim. Ve çekip gidiyorum ya. Diyor ki ya falan diyor. Hatırlıyor musun diyor. Hani ben senin yanında bir müddet çalıştım ama ücretimi almadan çekip gittim. İşte ben o ücretimi almaya geldim. Bana verir misin? Tabi diyor. Bu senin hakkındır diyor. Bak diyor. Şuraya bak diyor. O ahırın etrafındaki havuç var ya diyor, havlu İşte orada gördüğün develer, koyunlar, inekler, atlar hepsi senindir Ya be adam diyor bana alay etme diyor <gülüyor> Ben diyor senin yanında birkaç gün çalıştım diyor Ben bu develer, şunlar bunlar Yok diyor ben sana alay etmiyorum diyor Ben diyor o senin yanımda bıraktığın ücreti diyor Parama katmadım diyor o paranın senin o ücretini ayrı ayrı şekilde ben onlar işte bir koyun aldım, ondan sonra koyun diğer koyunu getirdi derken, ondan sonra bu yomiyenle oluşan bu gibi şeyler ben aldım develeri şunları bunları aldım besledim, o bunlar hepsi senindir. Benim burada hiçbir şeyim yok. <gülüyor> he ve diyor ki he diyor ki bu adam diyor gitti o havşa gitti diyor o inekleri, oyunları, şunları bir. aldı. Bir tane bile demedik ya bu senin emeğin. Hani sen bunlara çok emek verdin. Bir tane de senin veyahut da iki üç tane diyor. Ona hiçbir şey vermek istedim. Hepsini alıp götürdü. Tamam mı? İşte o patron. Bugün patron deniliyor veyahut da o zaman ağa diyor ki Ya Rabbi diyor. Eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam diyor bizi bu muharadan çıkar. Tekrar kaya birazcık açılıyor. Tamam mı? Başka bir kişi bir kıtlık geliyor. Bir amcası kızı var. Amcası kızını da çok aşırı bir şekilde seviyordu. Ve devamlı onunla ölenmek istiyordu. O da onu istemiyordu. Bu atlık kıtlık olunca artık öyle kıtlık oluyor ki kadın amcası oğlundan istemek mecburiyetinde kaldı. Dedi ki ya falan dedi. Bak görüyorsun halimizi. Açlıktan mahvolduk. Hiçbir yiyeceğimiz yok. Ne olur? Allah Celle Celaluhu sana vermiş. Bu Allah'ın sana verdiğinden bize de ver. Dedi ki bir şarttan sana veririm. Nedir? İşte sen benimle evlenirsen, kendini bana teslim edersen, hem vere, şu kadar para vereceğim, hem de bir sürü yiyecekler vereceğim. Tabii ki kadın mecbur kalıyor. Ondan sonra tamam diyor artık, ne yapıyor? Yapma, etme falan filan, kesinlikle bir şey vermiyorum bunu yapmadığım müddetçe ondan sonra kabul ediyor tamam mı kabul ettikten sonra tam o an için yani evlenmek istediği zaman diyor ki kadın senin hakkın olmayan bir şeyi diyor yapma diyor orada hemen kalkıyor ve Allah korkusundan Allah korkusu göğsüne girerek oradan çekiliyor ve o da diyor ki ya Rabbi eğer bunu sen, senin rızan için yaptıysan bizi bu muharadan çıkar taş yüzde yüz muharanın kapısından çekilerek ve orada çıkıyorlar Ha o zaman Müslüman Allah'ın isimleriyle tevessül edecek. Ya Rabbi senin şu şu şu ismin suyu hürmetine Allah'ın isim isimleriyle Muhammed Aleyhisselam'ın suyu hürmetine değil, Abu Bakr'ın suyu hürmetine değil, filan adamın değil tamam mı? Yani Allah'ın isimleriyle. Bir de kendisinin yapmış olduğu salih amellerle ne yapacak? Allah'a dua edecek ve Allah'a yaklaşacak. Allahu alem. Bitti mi? Tamam. a'lem ve ve ve ve Yani sorular kalmadı değil mi? sorusu ama çok, zor, çok zor. Şimdi bu o bu şanslar mı soruyor yoksa Musa kardeş mi soruyor? şansların sorunun aldım hocam. Bu sorular Musa'ya ait. o da duyuyordur inşallah. He. Yani siz e, Mehmet kardeş, sen veya taraf kardeş mesela bu soruları e, alırken eğer ayrıyeten şahıslar soruyorsa ilk önce o şahıslara öncelik veriniz. Şahısların soruları bittikten sonra Musa kardeşimizin sorularına başlarsınız. Çünkü Musa kardeş devamlı bizimle beraberdir evet. ve Musa kardeş bizi yani bize sabreder mesela yani o sorusunu vermezsek ama diğer kardeşler belki küser, kızarlar diye. Veyahut da alınmasınlar diye ilk önce onların sorularına önem ver. kardeşlerin sorularını sordum. Musa abinin iki soru sorusu var. Kusura bakmasın. He artık onu sen ona iletirsin. Tamam, tamam.